Ağzı billahi mineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillahi rabbil alemin, ve salatu selamu ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Geçen derslerimizde Cenab-ı Allah'ın Meryem suresinin sonlarında yer alan 71 ve 72. ayeti kerimesinde Cehenneme uğramayacak Hiçbir kimsenin bulunmadığını Herkesin yolunun mutlaka bir şekilde Cehenneme uğrayıp geçeceğini Ve bunun Cenab-ı Allah'ın mutlaka gerçekleştireceği Kesin bir vadi olduğunu Ancak her cehenneme gidenin aynı akıbet veya netice ile karşı karşıya kalmayacağını Cenab-ı Allah'ın dünyadayken Allah'tan korkan, iman eden emirlerini yerine getirip yasaklarından kaçınan takva sahiplerini cehennem ateşinden ve cehennem azabından kurtaracağını fakat zalimlerin ise orada oldukça zorlu ve sıkıntılı bir şekilde terk edileceklerini belirtiyor. Şimdi, Kur'an-ı Kerim'in ahiretten bahsetmesi halinde, dünyada bu ifadelerin, yani konu aynı, anlatılan şey aynı olmakla birlikte, iman edenler ile, kafir olanlar üzerindeki etkisi farklı oluyor. Dolayısıyla her iki kesimin buna karşı göstereceği tepki de değişik olabiliyor. Cenab-ı Allah bu şekilde cehennemden ve cehennemde ebedi kalacaklardan bahsedince ve bunların zalimler olduklarını belirtince, Zalimlerle kendilerinin kast edildiğini bilenler bir tavır koyuyor. Cehennem ile alakalı ayetleri dinleyince bir tavır koyuyor. Ve bu koydukları tavrı da 73-74. ayet-i kerimelerin ve devamında görüyoruz cevabı ile birlikte. Diyor ki, Estağfirullah, وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ Kendilerine ayetlerimiz açık seçik, anlaşılır bir şekilde okunduğu zaman, ayetlerde bir kapalılık yok, zalimler cehennemde sersefil bir şekilde ebediyen kalacaklardır diyor. Onların bu ayet-i kerimeden şöyle veya böyle ikinci, üçüncü manası var. O manaya göre kendilerini kurtarma yoluna gidemeyeceklerini anlıyorlar. Bu ayetler bu şekilde beyinattır. Yani apaçık, besbelli, anlamı sağa sola çekilmeye müsait olmayan ayetlerdir bunlar. Bu vaziyette ayetlerimiz kendilerine okunduğu zaman... قَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لِلَّذ۪ينَ اَمَنُوا Bu ayetlerle kimlere vaat edildiğini, kimlere de tehdit yapıldığını çok iyi anlarlar. Bunun için hemen iman edenlere cevaplarını yetiştirmeye çalışıyorlar. قَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لِلَّذ۪ينَ اَمَنُوا اَيُّ الْفَر۪يقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا وَاَحْسَنُ نَد۪يَّا siz bizi ahiretle korkutuyorsunuz. Şimdi biz size soruyoruz. Bu iki kesimden hangisinin konumu daha iyi, daha güzel, daha hayırlı ve hangisinin oturup kalktığı meclis, sohbet arkadaşları oturup kalktığı kimseler efendim daha güzel görünümlüdür, daha hoştur, daha iyi. Yani diyorlar ki ey müminiz diyenler sizin Allah yanında kıymetiniz olsaydı dediğiniz gibi. Siz dediğiniz gibi cennete gidecek olsaydınız ve biz sizin dediğiniz gibi cehennemlik olsaydık şu andaki şu gördüğümüz durum ortaya çıkmazdı. Şu andaki durum tamamen sizin aleyhinize. Niçin? E sizin malınız, mülkünüz, çoluğunuz, çocuğunuz, eviniz, barkınız, oturup kalktığınız yerler, imkanınız, gücünüz, ne yandan bakarsak bakalım eksidesiniz. Siz olumsuz bir durumdasınız. Buna karşılık tam tersi ise biz her bakımdan sizden daha üstünüz. O halde burada zalimler diye kastedilenler bizler değil sizlersiniz. Sizlersiniz. Çünkü sizin dediğiniz gibi Allah sizi cennete koyacak olsaydı Allah'ın yanında bir değeriniz olacağından dolayı koyardı. Peki Allah madem size değer veriyor, <gülüyor> itibar ediyor, niye şu anda bu vaziyettesiniz? o halde ahirette de o cehennemde dizüstü çöküp kalacaklar da bizler değil sizlersiniz diyorlar. Bu neyi gösteriyor? Bu olayları, hadiseleri dışarıdan gören ve meselelerin özüne inemeyen ...zavallı ve yüzeysel bir bakış açısının göstergesidir. Yetersiz, olaylara nüfuz edemeyen bir bakış açısı. Din öyle bir özelliktir ki, dini değerleri öyle özelliktir ki... ...görünüşte aynı olan şeyler bile din müdahil olduğu zaman mahiyet değiştirir. Çünkü din fıtrat ile örtüşür. Dinin dışındaki şeyler fıtratla örtüşmez. Onun için zulümdür. Hatırımıza gelen bir örneği verelim. Bir karı kocanın karı koca olarak beraber olmaları ile bir kadın ve erkeğin çok affedersiniz fuhuş işlemeleri eylem olarak, iş olarak aynadır. Fakat birisinde din müdahildir. O helal olur, ibadet olur. Oradan çok doğacak, o, işte o alakadan doğacak olan evlatlar şerefli evlatlardır, nesem-i sahih evlatlardır. Ve onlar karı koca olarak da toplum içerisinde şerefli bir konumda. Öbür tarafta ise ne derseniz deyiniz. Suç işlenir, Allah'a karşı gelinir, toplumun ahlakı çiğnenir, doğacak olan evlada karşı cinayet işlenmiş olur. Her bakımdan ayrı bir şey. Demek ki din düzlem itibariyle veya şekil itibariyle aynı olan şeylerin bile dini değer mahiyetini değiştirebiliyor. O halde bunlar ifade elindeyse cevizin hani yeşil kabuğu var ya tazeyken ilk toplandığı zaman acı mı acıdır. Cevizin o sert kabuğu onun altındaki sert kabuğundan da cevizi göremiyorlar bunlar. O üstündeki yeşil acı kabuğundan görebiliyorlar vaziyeti içine nüfuz edemiyorlar. Cevizin içindeki o için mahiyetinden haberdar değildirler. Onun için bakıyorlar topluma. Ya diyorlar bu müminler ettiklerini söyleyenler, hakikat abi olduklarını söyleyenler, cennete gideceklerini söyleyenler, çulsuz pulsuz insanlar. Bize gelince oho her şeyimiz var. Ondan sonra akılları bu düzlemde çalışıyor. Ve onlar hayırlı olsaydı niye çulsuz bulsuz kalacaktı? Biz kötü olsaydık niye bu kadar nimetlere gark olacaktık? Demek ki Allah onları değil bizleri tutuyor. Ve akılları sıra müminlere cevap verip onları susturuyorlar. Cenab-ı Allah'ın çok affedersiniz. Eşeğin sırtındaki Semer'e bakmadığını bilmiyorlar. Eşeğin Semer'i dedik ki kim gelir hatırımıza? Merhum Ziya Paşa'nın o muhteşem beyti hatıra gelir. Diyor ki bed asla, necabet verir mi hiç üniforma? Zerdus falan vursan, eşek yine eşek. Aslı kötü ise diyor onun gidiyi formanın ona kazandıracağı bir asalet olur mu hiç? Eşeğe diyor altından semer vursan, yine eşittir. Yine eşektir. eşektir. Değişem bir şey olmaz. Şimdi bunlar bu bakış açısını yakalayamamış zamanlılardır. Burada mesele eşeğin eşekliğini vurgulamak değildir. Mesela bunların hayvandan da daha seviyesiz olduklarının ifade edilmesidir. Zamanlılar meselenin oturup kalkılan yerlerle ölçüneceğini zannediyorlar. Ya i̇fade ise bunlar nikelajdır, aksesuvardır. Başka bir şey değildir. Bunlar aracın özüyle, kalbiyle ruhuyla, ahlakıyla alakalı değerlendirmeler değildir. Beni yücelten benim elbisem değildir. Bana değer katan benim efendime söyleyeyim cebimdeki cüzdanımın şişkin olması, kredi kartlarının limitlerinin yüksek olması değildir. Efendime söyleyeyim sürdüğüm pahalı kokular, bilmem neler vesaireler hiç değildir. Bir insanın bindiği arabanın markasından kendisine değer biçmesi kadar veya giydiği elbisenin kalitesinden veya pahalılığından veya takıldığı mücevheratın değerinden kendisine değer biçmesi kadar sefil bir anlayış olabilir mi? Senin sana değer kattığını zannettiğin o mahluk ya taştır ya topraktır ya demirdir ya sıradan bir madendir yahu. Veya efendime söyleyeyim hadi en pahalısını söyleyelim. İpek böceğinin tükürüğü veya bilmem salgısı olan ipektir. Bundan kendine nasıl değer biçersin? Sen kendi aklına ihanet ettiğinin kendi benliğine bunlardan kendine değer biçince farkında mısın? İşte İslam'ın insana kazandırdığı en büyük özelliklerden birisi de Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın duasında belirttiği gibi eşyayı hakikati üzere görebilmek maharetidir. Her şeyi gerçek yüzüyle ve gerçek değeriyle görebilme becerisini evvela kazandırıyor İslam insanı. Dolayısıyla siz insanlara baktığınız zaman giyindikleri elbiseleriyle süsleriyle püsleriyle değil akideleriyle ahlaklarıyla davranışlarıyla insaniyetleriyle insaflarıyla adaletleriyle başkalarına iyilikleriyle ihsanlarıyla değerlendiririz Onları üzerlerinde taşıdıkları zuhrufatla efendim e, incikle, boncukla değerlendirmez. Çünkü bunlar ayrı bir değerdir. Timur'la ile Hoca'nın hikayesi, fıkrası hepiniz bilirsiniz. Hamamda Timur ile Nasıttin Hoca karşılaşıyorlar. Timur'un üzerinde oldukça pahalı bir peştemal var. Timur diyor ki Nasıttin Hoca'ya bu halimle kaç para ederim diyor. Hoca bir bakıyor faraza 200 lira edersin diyor veya beş lira her neyse ya o insaf hoca diyor sadece üzerimdeki bu beş senin dediğin kadar eder ben de zaten onun fiyatını söyledim diyor. <gülüyor> mesele bu mesele bu bu zavallıların anlayışları bu kadar anlayışları bu kadar bazıları bu manada dünyalığa sahip oldular mı Adeta kendilerini becerikli, bilgili, kabiliyetli, bilmem neli vesaire vesaire zannediyorlar. Bunların örneklerini inanın ki siz de görmüşsünüz, ben de görmüşüm, hepiniz görmüşüz. İşte bu mantık söylemek istediğim bu kadar sözün muhtevası bu. Bu mantık aslında müminin Müslümanın mantığı değildir. kafirin mantığıdır. Böyle bir mantığın zerrelerinin bile bir müminin zihninde bulunmaması yer etmemesi lazım. Herkes bu manada kendi kendisini kontrol edecek. Bu mantıktan eğer kafasında eser varsa onları ayıklamasını bilecek. Yoksa biz de Allah nezdinde değerli nice insanları değersiz görürüz. Allah nezdinde beş para etmez insanları kıymetli zannederiz ve Allah'ın değerlendirmesinin aksine değerlendiririz. İnsanları asaleti özetle söyleyecek olursak, ait kelimeden anlaşılan, anlaşılması gereken hususlardan birisi insanların asaleti onların Amelleri ve eserleridir. Hayatta ortaya koydukları ve yaptıkları işleridir. Asaletleri onlarla ölçülür. Başka bir şeyle değil. Bu zihinsel seviyeleri bu kadar. Onlar kendi konumlarından kafirler hareketle müminleri küçümsüyorlar. Cenab-ı Allah'ın cevabı çok acı ve susturucudur. وَكَمْ اَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ اَحْسَلُوا اَثَاثًا وَرِعْيَا Yani diyor ki böyle diyenlerden biz daha önce sahip oldukları eşyaları, araçları, gereçleri ve görünüşleri bunlardan çok daha güzel nice kavimler helak ettik. Cevap ne kadar çarpıcı görüyor musun? Kafirlerin mantığı bir kalemde yerle bir ediliyor. Onlar diyorlar ki, ey fukara zenginler, ey fukara müminler, ey işte gördüğümüz gibi kimsesi yok, çolu yok, çocuk yok, gücü yok, şuzu yok, buz yok vesaire. Sayıca az, malca az. Kısacası çulsuz, bursuz. Sizin Allah'ınızda değeriniz yok ki olsaydı size bize verdiği gibi verirdi. Öyle mi diyor Cenab-ı Allah? Mesele öyle değil. Sizin sahip olduklarınızdan fazlasına, görünüşü de sizin görünüşünüzden, daha ileri derecede olan nice kavimler helak ettik. Mümin, sırat-ı müstakim üzere olduğu vakit onu müdafaayı Cenab-ı Allah üstlenir. Onun için haklı olmaya bakınız. Haklı olsanız sizin adınıza davanızı yürütecek olan Cenab-ı Allah'tır. Haklı olun yeter. Er veya geç Cenab-ı Allah mazlumun duasına ne diyor? Le'ensuranneki ve le'u be'de hîn diyor. Lan burada le'ensuranneki yemin içindir. Yemin ederim diyor. Cenab Allah ayrıca yemin ediyor. Bir zaman sonra dahi olsa. Ey mazlumun duası. Ben seni zafere götüreceğim, sana yardım edeceğim. Onun için haklı olmaya bakıyoruz. Hak üzere olmaya bakacağız. Hak üzere olduk mu? Er veya geç zafer bizim olacak. Bu mudur? aman zulmün yanında, zalimin yanında yer alıyor. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> devam ediyor cevap. Cevap devam ediyor. Yine cevap adyanab Allah veriyor. Kul men kana fi ddalale felyemdud lehu rrahmanu medde. Dlalet içerisinde olana varsın Rahman olan Allah istediği kadar müddet İstediği kadar imkan, istediği kadar güç versin. Bunları gözünüzde büyütmeyin. Hak daima zalimden ve zalimin zulmünden daha güçlüdür. Güç hak iledir. Güç haktadır, bilekte değildir sahip olunan silahta ve imkanlarda değildir. Hakka iman ettiğiniz ve hakkın gereğini yerine getirdiğiniz zaman en güçlü sizsiniz. Çünkü siz hakkınızı savunurken, içinizde veya ortaya koyarken, içinizde herhangi bir sıkıntı, herhangi bir acaba olmaz. Ama zalim zulmederken binbir türlü düşünce ve hesap onun kafasını, zihnini, kalbini, aklını, ruhunu istila eder. Çünkü o da zulmünün yanında kalmayacağından korkmaktadır. O da bir gün gelip bu zulmünün sona ereceğinden zulm ile abat ettiklerinin adl ile berbat olacağından korkuyor. Zulm ile yükseltilen köşkler, saraylar, hanlar, hamamlar, güçler bilmem neler vesaireler bir yere gitmez. İşte Firavun işte Karun. Ya. Dolayısıyla Cenab-ı Allah işte orada meydan okuyor yine. De ki bir kimse dalalet içerisindeyse eğer varsın Rahman olan Allah istediği kadar imkan versin. Mühletini uzattıkça uzatsın. Meddeye muddu aynı zamanda imdadına yetişmek, yardımına koşmak. Gücüne güç katmak manalarına geliyor. Rahman olan Allah, hikmeti gereği, ona istediği kadar mühlet versin. Hatta ize ra'ev nihayet öyle bir gün gelecek ki, kendilerine ova dolunan o günü, o tehdidi görecekleri vakit, ki bu iki ihtimalden birisidir ya kıyametten önce gelecek olan azaptır, immel azab ve immesse'a veya kıyamet günü yani ya küçük kıyametleri veya büyük kıyametleri göreceği vakit kıyametlerini görecekleri vakit feseya'lemûne men huve şerru mekânen ve ad'af ucunda işte o vakit kimin konumunun daha kötü daha berbat ve kimin erlerinin, askerlerinin yardımcılarının daha güçsüz olduğunu göreceklerdir bileceklerdir ya onun için Suriye'deki mazlumlardan tutunuz Türkmenistan'daki mazlumlara kadar Mısır'daki mazlumlara kadar Suudi Arabistan'daki mazlumlara kadar ve nerede mazlum varsa hiçbir mazlum bir gün gelip zalimin zulmünün başa geçeceğinden yana endişelenmesin. Zalimler de bir gün gelip zulümlerinin intikamının kendilerinden alınacağından şüphe etmesin. Ona göre ayaklarımda yıkansın. Bütün hadiselerin hakimi mutlak hakimi çekip çevireniz Cenab-ı Allah. Hadis-i Şerif buyuruyor. اِنَّ اللّٰهَ zalim لِظَالِمٍ وَاِذَا اَمْسَكَهُ فَلَمْ Allah zalime mühlet verir. Fakat onu bir tuttu mu bir daha bırakmaz. Helak eder, bitirir işini. Işte. Olur ya tövbe eder. Rahmanın rahmetidir bu. Tövbe eder, kendisini de kurtarır. Zulmettiği mazlumlar da kurtarır. Fakat zulmüne nihayet vermezse Allah onu bir yakaladı mı bırakmaz. Nerede yakalayacak? İmmel azab ve immes Mazlumun önünde daima iki netice var. Zulmünü bitirecek olan iki neticesi var. Ya azabın gelip onun ölümüyle neticeleneceği ve kıyamete kadar hatta ebediyen devam edecek zulmünün mahiyetine göre küfür varsa o zulmüyle birlikte tövbe etmemişse yanlıştır zaten. Ya dünya azabı gelir kıyametten önce ki bu mutlaka en azından ölümdür. Ölümdür. Ölüm onu yakalar. Veya haydi diyelim ki uzadı kıyamete kadar uzayacak. Daha fazlası yok. Sonludur sonlu. Bu zulmün de sonu. O zaman fe se men makanan ve Kimin mekan itibariyle daha kötü askerleri itibariyle de daha güçsüz olduğunu bilecekler. Ne zaman indi bu ayet-i kerimeler? Mekke'de. Muhtemelen bu ayetlerin nüzulünden 5-6 sene sonra şu ayet-i kerimenin vaat ettiği vaat tecelli etti. ''Seyyuhzemul cem'u ve yüvellûned dubur'' diyor. Onlar ''Yekûlûne innâ mehnu cemî'un muntasız'' ''Seyyuhzemul cem'u ve yüvellûned dubur'' diyor. Onlar yani Mekkeli müşrikler diyorlardı ki ''Biz birbirimize yardım eden, birbirimizi destekleyen bir topluluğuz.'' Ayet-i Kerime. O topluluk pek yakında arkasını dönüp kaçacak... ...ve bozuluğuna uğrayacaktır. Yeniliklecektir. Amerika demesin ben güçlüyüm. Amerika demesin benim NATO'm var. Avrupa Birliği demesin ben Fransa demesin... ...şu demesin bu demesin... ...benim şu savaş gemilerim var... ...bir onlar bilmem ne var. Biz... ...ve bunları gözümüzde büyütmeyelim... Allah-u Ekber diyen bir Müslüman, bir mümin gözünde hiçbir gücü büyütmez. Beşere ait hiçbir gücü, hele zalimlerin elindeki hiçbir gücü büyük görmez. Çünkü o Allahu Ekber'in yani en büyük olan Allah'ın onlardan daha güçlü olduğunu, istediği zaman onların boyunlarını devireceğini bilir ve buna iman eder. Ve belki Cenab-ı Allah o zalimleri şu anda zulüm gören mazlumların eliyle cezalandırır dünyada. قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبُهُمْ اُللّٰهُ بِيَيْد۪يكُمْ diyor Cenab-ı Allah. Onlarla savaşın. Allah onları sizin elleriniz vasıtasıyla azaplandır. İthalimizin başlangıcı akidemiz, inancımız ve değerlerimiz üzerinde tavizsiz bir şekilde sebat göstermektir. Bunu beceremediğimiz yerde başka bir şeyi beceremeyiz. Her durumda, her durumda, her halde, her vaziyette o konumun gereği neyse, ilahi emir neyi gerektiriyorsa... İslam'ın ahkamı neyi gerektiriyorsa onu yaptığımız takdirde biz kafirlerle savaş içerisindeyiz ve bu savaşımızda başarılıyız. Bizim başarımız amellerimizin makbul olmasıyla ölçülür. Dolayısıyla amellerimizin makbul olması da her bir işimizi, her bir halimizi yerli yerince ve zamanı gelince yapmaya bağlıdır. Mesela buradayız. İşte Allahü Teala'nın azabı veya kıyamet geldiği vakit o zaman kafirler müminlere itiraz olarak söyledikleri sözün ne kadar boş olduğunu anlayacaklar. O zaman çünkü bilecekler. Yahu biz kendimizi konumumuzla onlardan üstün gördük. Konumları dolayısıyla onları küçümsedik. Meğer iş tam tersi neymiş? Anlayacaklar. Ama iş işten geçtikten sonra ne fayda Allah-u Ekber ve yezidullahu lezinehtedew huda bakın zalimin zulmüne rağmen zalimin elindeki imkanlara bakarak imanı zayıfla uğramamasına rağmen hidayet üzerinde sebat gösteren ne Allahü Teala işte Hidayetini arttırarak mükafat verir. Hidayet üzerine sebatını arttırır. İki gün hidayet üzere kalmak, bir gün iki hidayet üzere kalmaktan daha fazladır. Bu bu şekilde yani. Onu hidayet üzere sabit kılar. Sabit kaldıkça o hidayetin sevabı ve mükafatı üzerinde artar. İmanı gittikçe daha çok pekişir. Yakını gittikçe daha çok artar. Hidayet üzere sebatın öyle bir faydası var. İşte diyor, hidayet bulmuş. Buna rağmen gerçekten yani dünya gözüyle çıplak gözle bakacaksınız ayetlerin başında başladığımız zaman kafirlerin mantığıyla birileri baktığı zaman ya Müslüman olmamızı gerektiren bir şey yok der. Müslümanların vaziyetine bakarsan. Niye? Sömürülenler onlar, öldürülenler onlar, zulmedilenler onlar, zalim berbat yöneticiler. Onların başında zalim düzenler onların başında. Değil. Ne istersen var her türlü kötülük namına, olumsuzluk namına. Biz bu vaziyete bakarak ne Müslüman olacağız? Niye Müslüman olalım? İslam bize... Dünyada yücelik, üstünlük vaat etmiyor. Nasip ettiği zaman olur. Ama ahirette üstünlük vaat ediyor. İşte İslam'ın vaadi budur. Hidayet bulanların biz hidayetini arttıracağız. Hidayetin arttığını nasıl hissedersiniz? Eğer bugün kıldığınız namazdan aldığınız zevk bir önceki namazından namazınızdan daha fazlaysa ...hidayetiniz artıyor demektir. Eğer bugün... ...bir önceki güne göre daha çok... ...insanlara yardım etmek istiyorsanız... ...ve yardım ettikçe... ...kalbinize gelen rahatlık... ...ferah, huzur daha da artıyorsa... ...sizin hidayetiniz artıyor demektir. Yaptığınız her bir iyilik... ...bir emvil maruf... ...bir nehi anil münker... ...birisine hayır dua... ...birisine yardım elini uzatmak... Ve her türlü hayırlar, kendinize ait, ailenize ait, çevrenize ait, yaptığınız her bir hayır, benzeri bir hayrı yaptığınız geçmişe göre, sizde daha fazla bir rahat, bir huzur, bir manevi zevk, bir lezzet uyandırıyorsa, sizin hidayetiniz artıyor demektir. Ama imkanlarınız aynı duruyor veya artıyor. Ama hayırlarınız azalmışsa, kendinizi gözler geçirin. ...imkanlarınız arttıkça, hayır yapma imkanınız çoğaldıkça yapınız, çoğaltınız. Hatta azaldığı zaman bile elinizden geldiği kadar azaltmamaya çalışınız. <Gülüyor> Hz. Hüseyin'in torunlarından birisi, şu anda unuttum, belki Zeynül Abidin veya bir başkası. Devletten, Devlet bütçesinden gelen Müslümanlara yardımlar yıldan yıla veriliyordu. O da insanlardan borç alır. Ne zaman ödeyeceksin derlerdi. O da diyordu ki ya işte bizim maaşımız ata denir ona. Ata geldiği zaman. Ata verilen şey denir. Geldiği zaman ödeyeceğim derdi. Geldiği gibi onu borçlarına ödüyor. Bir sene daha borç alıyor. Ne yapıyor peki bu parayı? Sadaka veriyor. Sadaka veriyor. Ona birisi tahammül edemiyor. Acıyor. Acıyor. Ya diyor, ey Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sevgili torunu, kendini niye zora sokuyorsun, durumu biliyorsun. Borç alıyorsun, sadaka veriyorsun. Rabbimi böyle alıştırdım diyor. Ben Rabbimin beni sadaka verirken görmeye alıştırdım. Bu deme alışkınlık haline geldi. Rabbim beni sadaka vermeyen bir halde görmesine taabdülüm yok diyor. Rabbim benim sadaka vermeme alıştı yani tabir yerindeyim sen. Beni sadakasız görmesin diyor. İslam insanı böyle ruhulu yüceltir. Böyle yüceltir. Yani. İşte hidayetin artması böyle olur. Onun için hidayeti muhafaza etmek, hidayeti muhafaza etmek, hidayetin göstergesi olan işleri arttırmak ve sürdürmekle olur ona dikkat edelim. İşte hemen arkasından vel baqiyat as salihat. Asıl kalıcı olanlar şu gösteriş, mal, mülk. Amanıma söyleyin 100 katlı binalar, şu kadar bilmem neler vesaireler değil. Tıra satlıntıklar, savaş gemileri, bilmem neler vesaireler de hiçbirisi değil. Vel baqiyat as salihat. İki kelime hayatın formülü. Müslüman hayatının formülü bu iki kelime. El-Baqiyat, el salihat Kalıcı olanlar Allah'ın salih kabul ettiği amellerdir. Bunlar kalıcıdır. İşte kalıcılık veremediğin iş kıymeti yok geçip gidecek. Ya sen onu bırakırsın ya o seni bırakacak. Birinden biri kalıcılığı yok. Ama hidayet kalıcıdır. Hidayetin sebep olduğu ameller kalıcıdır. Allah onları nezdinde saklar. Ve bire en az on vermek üzere saklar. Servet burada. Kalıcı olanlar salih olan amellerdir. Bir haber daha geliyor. Peki bu salih ameller ne olacak? Hayrun inde rabbike sevaben. Vahyirum var <gülüyor> Rabbinin nezdinde bunların sevabı da daha hayırlıdır. Dönüp varılacağı zaman bu sevapla karşılaşılması da daha hayırlıdır. Daha hayırlıdır. Peki kafirlerin müminlere karşı kendileriyle övdükleri elbiseleri, eşyaları, malları, mülkleri kıymetine onun için Allah'ın itibar ettiği şeylere itibar edeceğiz. Allah nezdinde muteber olan şeyler de bizim nezdimizde muteber olsun. İfadenizde ise Kur'an'ın gözüyle hadiselere bakmasını bilirsek insanları malı, mülkü, dünyayı ve dünyadaki her şeyi amelleri ...hal ve hareketleri değerlendireceğimiz ölçü bunlardır. Çok senelerce önce öğrenciydik hatta. Arkadaşlar bir tatil günü dedik ya kalkın adalara gidelim dedik. Gittik. Galiba Heybeli adada geziniyorken bir çeşmeden su içtik. O esnada böyle bir iki tane kadıncağız yaşlı kadın geldi... Birisi başladı işte bu benim oğlum Teğmen'di şöyleydi böyledi o çeşmeyi onun hayrına yaptım çok iyiydi çok mükemmeldi çok güzeldi böyle oğlunu övdü durdu yanındaki kadınla tasdik etti. Aramızdan birisi teyze dedi bir şey sorayım dedi olur mu dedi sor evladım dedi senin bu güzel oğlun maskılar mıydı dedi. aa bir onu yapamıyordu dedi tamam dedi. Mesela burada bir takım hayırların kıymet kazanması da hayırlı bir zemine oturmasına bağlıdır. Eğer hayırlı ameller hayırın başı iman zemini üzerine oturmuyorsa ve hayırlı amellerin en başı olan namaz ile taçlanmıyorsa veya hayırlı amellerimizin başlangıcı namaz değilse biz temelsiz bir bina yapıyoruz demek. Temelsiz binada çöker, hükümsüzdür, kıymeti de yoktur. Onun için Allah nezdinde sevabı olan ve dönüldüğü zaman Allah'ın huzuruna hayırla karşılaşılması mümkün olan işler, hal ve hareketler, inanışlar üzerinde duracağız. Hidayetin zaten esas menşe'i de iman üzere olmaktır iman hidayetini bulmaktır. Durum bu iken ayet-i kerime devam ediyor ve yine soruyor. E feraytellezî kefer biâyâtinâ. Şimdi söyle bana diyor. Ayetlerimizi inkar edip de ve kâle le ûtiyenn Çünkü Mekkeli müşrikler böyle demişlerdi. Hem ayetlerimizi inkar ediyor, hem de kalkıyor. Ben yemin olsun bana mal da verilecek, evlat da verilecek. Neye bakıyor? Dünyada çünkü bunlar bende var. Ahirette de olacak diyor. Kafa bu. Böyle bir şeyin teminatı olmaz ki. allah Teala şu anda verdiklerini bile dilesi alır. Sen şu anda elinde bulunan bu imkanları nasıl ahiretin teminatı kabul edebilirsin ki? Böyle şey olmaz. Ayeti kerimenin sorusu devamında gayet açık. Et al Bu kişi gaybı biliyor? Gaybı bildi mi, öğrendi mi demiyor öyle konuşuyor. Em ittehaza 'inda'r Rahmani ahda. Yoksa bu hususta Rahman olan Allah kendisine bir ahit mi verdi? Bir söz mü verdi böyle diye biliyor. Ne hata söylüyor bunu? Çünkü bu gayba ait bir şey. Bence cennetlikim. Ya yani nereden çıkartıyorsun? Bir gün birisiyle bir kardeşle konuşuyoruz işte falan. Ya hocam dedi. Yani Cenab-ı Allah bizi cennete koymasa cennete kim gidecek ki? Cennet boş kalır dedi. Yani böyle bir söz söylenir. Cenab-ı Allah isterse bizi yok eder, yerimize bizden hayırlılarını getir. Biz Allah'ın tek alternatifi değiliz ki. Allah'ın elindeki ifade ise tek alternatif biz miyiz ya? Cenabı Allah'ın son mudu falan gibi tabirler işitiyoruz bazen. Böyle şey mi olur ya? Cenab-ı Allah dilerse sizi yok eder. Yerine Allah'ın kendilerini sevdiği kendileri de Allah'ı seven başka topluluklar getiriyor. Kadir mi? Kadir. Allah bize mahkum mu? Haşa. Haşa. Biz her halükarda tamam, kendimizi iyi görebiliriz belki. Fakat öyle Allah bizi cennete koymazsa kimi koyacak, cennet neyle dolacak falan filan böyle haddimizi aşan, yakışmayan allah Teala'yı adeta bize mahkummuş gibi gösteren ifadelerden de çekinmek lazım. Ha Allah'ın rahmetinden ümit kesemeyiz. Umarız. Umarız ki Allahü Teala bizi cennete koyar. Umarız ki Cenab-ı Allah rahmetini üzerimizden eksik etmez. Umarız ki Cenab-ı Allah şu mustazaf, şu çaresiz ümmete en kısa zamanda imdadına yetişir. Yardımcı olur. Fakat şöyle olacaktır. Ya Rabbi niye bunu yapıyorsun? Yapmıyorsun. Niye böyle yapıyorsun? Buna haddimiz yok. Bir haddimiz yok. Kulluk edebi cenab Allah'a karşı son derece ifade yerindeyse kulluğun sınırları içerisinde kalmayı gerektiriyor. Kelle hayır kesinlikle Allah ona böyle bir söz vermemiştir. O gaybı da bilmiyor. Kelle bir önceki iddialara bir göndermedir. Arapça'da o manada kullanılır. Ve böyle bir şey yoktur manasında. Hayır kesinlikle öyle bir şey yok. Ne bu sözleri söyleyenler gaybı bilmişlerdir. Ne de Rahman olan Allah onlara bir ahit vermiştir. Senektubu mâ yakul Böyle diyenin biz neler söylediğini yazacağız. Kaydediyoruz. Ve nemuddü lehu Ve biz ona vereceğimiz azabı da alabildiğine uzattıkça uzatacağız. Yaydıkça yayacağız. Genişlettikçe genişletiyoruz bazı o. Ve nerisuhu meyekul. Ve söylediklerini miras olarak ona vereceğiz. Veya onun benimdir dediği şeylere biz mirasçı olacağız. Benim evladım var, malım var, mülküm var diyor ya. O bunları bırakıp gidecek. Bunlar bizim, bize miras kalacak diyor Cenab-ı Allah. Velillahi mirasu semavati vel ardı. Göklerin ve yerin mirası Cenabı Allah'a aittir. Ve yâtînâ fırda. Ve o vakit bizim huzurumuza malsız, mülksüz, evlatsız, çulsuz, pulsuz gelecek. Amelleriyle gelecek. Ya hadis Şerif açık söylüyor. Kıyamet gününde diyor, hepiniz diyor. Annenizden doğduğunuz gibi, elbisesiz, ayakkabısız ve sünnet edilmemiş olarak geleceksiniz. He? Ne elbise, hangi elbiseyi giyeceğiz? Dünyadayken elbise giydik, birbirimizle övündük. Ahirette öyle bir şey de övünme imkanı da yok. Olmayacak. orada herkes bahşerde sodun ne olacak diye endişelenmeyecek. Son peygamber hariç peygamberler dahil bu endişeyi yaşayacak. O ümmetinin endişesini taşıyacak. Aleyhissalatu vesselam. Ve narithuhu ma ve onun söylediği şeyleri yani malın mümkün var Bunlar bana yine verilecek dediği şeylere biz mirasçı olacağız veya yine ve o bizim huzurumuza yalnız başına gelecek onu biz hesaba çekeceğiz. Ey çayları soğutmayalım o zaman. Asabi fasıla verelim. Kaldığımız yerden devam edelim inşallah.